İslami hareket, şahıslara bağlı olan bir hareket değildir. Özcan Yıldırım İslam tarihinde bazı vuku bulan hadiseler, ilerleyen zamanlardaki birçok olaya kandil misali olmuştur. Bu hadiselerden İslami hareketin çıkarması gereken ve tabiri caizse, zihinlerine nakış gibi işlemesi gereken dersler çıkmaktadır. İşte önümüzde duran şu iki sahne, sahabeye yol gösterdiği gibi, Bizlere de yolun işareti, zihinlerimizde asılı duran ve hiç inmemesi gereken bir tablo olmalıdırlar. Tarihin sahnesinin bu iki perdesine şöyle bir nazarı dikkat edelim. Birinci perde, Uhud. Halid bin Velid radıyallahu an komutasındaki Mekkeli müşrikler, Müslümanları dağıttıkları zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldüğü haberi bir anda yayıldı. Bu haberin yayılması ile ilgili kaynaklarda olay şu şekilde gerçekleşir. Amr bin Kamiya, Abdullah bin Kamiya olarak da geçer. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yöneldi ve taş attı. Başını yardı, dişini kırdı. Öldürdüğünü sanıp Muhammed'i öldürdüm diye nida etti. Bu haber ansızın yaygınlık kazandı. Müslümanlar bir anda şaşırıp üzüntüden zafiyete düştüler. Öyle ki kimisi silahlarını bırakmış, yere çökmüş ve savaşın, mücadelenin anlamsız olduğu hissine kapılmış, kimisi ise keşke Abdullah bin Ubey, Ebu Sufyan'dan bizim için eman dilese dedi. Bu sisli havayı, kirli propagandalarına alet eden münafıkların, Muhammed eğer peygamber olsaydı öldürülmezdi sözleri Uhud'da yankılanıyordu. Fakat bu batıl menhece karşılık veren bir grup sahabeyse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldüyse, Allah subhanahu ve taala ölmedi ya, o öldüyse, o öldüyse, siz de onun gibi ölün gibi sözlerle, bu yıkıcı propagandaya karşı koyuyor, vahyin pak menhecinin bize bir örneğini teşkil ediyorlardı. Kalplerinde imanın kök saldığı bu taife, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor, vücutlarını vahyin temsilcisine siper ediyorlardı. Evet, bir yanda imanın hakiki lezzetine varanların tavrı, bir yanda basit titreşimlerle sarsılan yürekleri taşıyanların sergilediği tavır. Bir cenahta İslam menhecini özümseyen taife, diğer cenahta menhecini, rotasını beşere bağlamış, ve bu yüzden izzetin zirvesinde, zilletin bataklığına tamah edip de, razı olup da, hem de münafıkların başı vasıtasıyla müşriklerden eman dileyecek pozisyona inen bir taife. Allah'ın ayetleriyle terbiye edilmemenin verdiği içsel marazın ortaya çıkışıyla oluşan iki ayrı menheç, iki ayrı taife, iki ayrı kutup. Vahiyle beslenen sahabe, şu inen ayetle yeniden terbiye edilir. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ali İmran Suresi 144. ayetin meali İkinci perde Benzeri olay bu defa hakiki manada gerçekleşir ve Allah'ın takdir ettiği ecel Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem bulur. Her beşeri bulan bu ölüm onu da bulmuştur. Menhecini vahyin nuruyla çizen taife sebatta önce olurlarken vahyi tam anlamıyla özümsememiş, Menhecini şahıslara endeksli belirleyenlerse, topukları üzerinde geriye dönerler. Ayette önceden gelecek tehlikeye ikaz lambaları yakılması, örnek olan neslin sebatında rol oynarken, aynı zamanda onlara değişmez bir sabiteyi de öğretiyordu. Bu din, şahıslara bağlı bir hareket değildir. Evet, bu hareket, herhangi bir beldeye, bölgeye, millete, ırka bağlı olmadığı gibi, şahıslara da bağlı değildir. Buysa, dinin değişmez sabitelerindendir. Liderlerinin elinde, narin bir fidan gibi yetişen eşsiz neslin, kendi liderlerine olan saygısı, sevgisi, itaati yerli yerinde olsa da, bu olay onları manen ve fıtraten sendeletse de, onlar tereddütsüz yöneticisini seçmiş, onun bağladığı cihaz sancağını sökmemiş, irtidat dalgalarının üzerine gitmiş, bir an olsun bu hareketi lidersiz bırakıp da hareketin duraksamasına aman vermemiştir. Günümüzde ise farklı kültürlerde neşet etmemiz, mevcut konjöktürün gölgesinde kalıp, yine kültür emperyalizminin bizlere ciddi manada tesir etmesiyle tüm bu öğretiler sadece nazeri boyutta kalmıştır. Meseleyi daha da açarak okları kendimize çevirecek olursak, Sevdiğimiz bir hareket önderi var farz edelim. Sosyal statüsü, ilmi, hilmi, önderlik vasfı, basireti vesaire olan, kalplerde olan imanı harekete geçiren bir lider. Bu lidere olan saygı ve sevgi de Allah'ın belirlediği ölçüde ve düşmanı da korkutacak seviyede. Tüm bunlarla beraber bu lidere Allah'ın sünneti olan cezaevi, ölüm ve benzeri gibi bir musibet isabet edince, Psikolojik, manevi sarsıntı olmakla beraber sahabenin aynı tavrı gösterilecek midir? Geride kalıp, onsuz olmaz, olmadan ne yaparım gibi cümleler sarf edilip, İslami hareket, İslami durgunluğa mı dönüşecektir? Bu sorular ve daha birçok soru zihinlerimizde muhasebe çatışması yapmalı ve bizleri bu nazari prangalardan kurtarmalıdır. Fıtrat ve duygusal yön her ne kadar bu olayları bizlere farklı lanse ettirirse de, İslami hareket, bu tarihi tabloyu zihinlerinin duvarlarından indirmemelidir. Aksi durum, batılın kuşandığı bir yol olmasıyla beraber, bizim de bu yolu tutmamız, helak kapısından içeriye girmemiz demektir. Allah subhanehu ve Teala bizleri, her durumda bu sancağı dalgalandıran, hareketliliği şiar edinen kullarından eylesin. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin birinci sayısında yayınlanmıştır.